etmiştir. Aynı şekilde Allah Teâlâ bana da bir dilekte bulunma hakkı bahşetmiştir. Ben hakkımı kıyamet gününe sakladım ki, bu ümmetime olan şefaatimdir.